Euzubillah mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. kitab Kusuf, Güneş ve Ay tutulması kitabı. Bir, Güneş tutulması sırasında namaz kılmak babı. Ebu Bekre, Nufeyb-i İbn-i Haris anh şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık derken Güneş tutuldu. Peygamber ridasını ardından sürükleyerek kalktı ve mescide girdi. Biz de girdik. Bize güneş siyahlıktan sıyrılıncaya kadar iki rekat namaz kıldırdı. Sonra şüphesiz güneş ile ay hiçbir kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Siz bunların böyle tutulduklarını gördüğünüzde başınıza gelen bu hal açılıncaya kadar namaz kılın ve dua edin buyurdu. Hayz İhidim. İbni Ebi Hazım şöyle demiştir. Ben İbni Mesud'dan işittim şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz güneş ile ay insanlardan hiçbir kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Fakat bu güneş ile ayın tutulmaları Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz bunları tutulmuş gördüğünüz zaman hemen kalkıp namaza durun buyurdu i̇bn Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu haber verir dururdu. Şüphesiz güneş ile ay hiçbir kimsenin ölümünden ve hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin bunlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettirler. Siz bunların tutulduklarını görünce hemen namaza durun. El-Mugüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutuldu. İnsanlar güneş İbrahim'in ölümünden dolayı tutuldu dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz güneş ile ay hiçbir kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Bunu gördüğünüz, gördüğünüz zaman hemen namaz kılın ve Allah'a dua edin buyurdu. 2. Güneş tutulması esnasında sadaka vermek babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Şöyle ki namaza durdu, ayakta durmayı uzattı. Sonra rükû yaptı, rükûyu da uzattı. Sonra rükûdan kalktı ve kıyamı yine uzattı ise de bu ikinci kıyam evvelki kıyamdan daha az sürdü. Sonra yine rükûya vardı ve rükûyu uzattı ise de bu ikinci rükut evvelki rükudan kısaydı. Sonra secde etti ve sucudu uzattı. Sonra ikinci rekatta da ilk rekatta yaptığı gibi yaptı. Sonra güneş açılmış olduğu halde namazdan çıktı. Akabinde insanlara hutbe yaptı. Şöyle ki Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şüphesiz ki güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümü ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Sizler bu tutulmayı gördüğünüz zaman hemen Allah'a dua edin, tekbir alın, namaz kılın ve sadaka verin buyurdu. Sonra şunları söyledi. Ey Muhammed ümmeti Allah'a yemin ederim ki erkek kulunun veya dişi kulunun zina edişinden dolayı Allah Teala'ya kadar kıskanç olan hiçbir kimse yoktur. Ey Muhammed ümmeti Allah'a yemin edelim ki benim bilmekte olduğumu sizler bilseniz muhakkak az güler çok ağlardınız. 3. Güneş tutulması sırasında esselatu camiatun diye nida edilmesi babı. Bize Yahya İbn-i Evi Kesir tahtis edip şöyle dedi. Bana Ebu Selem'e İbni Abdurrahman İbni Af Ez Zuhriyu Abdullah İbni Amr'dan haber verdi. O Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulduğu zaman innes salate camiatum namaz toplayıcıdır diye nida edildi demiştir. 4. Güneş tutulmasında imamın hutbe yapması babı. Ayşe'yle ile Esma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe yaptı dediler. Bize Yahya İbni Bukayr tahtis edip şöyle dedi. Bana Elleis İbni Sa'd, Ukayl El Eyliden, o da İbni Şihab'dan tahtis etti. Ve yine bana Ahmet İbni Salih tahtis edip şöyle dedi. Bize Ambes'e İbnu Halid İbni Yezid El Eyli tahtis edip şöyle dedi. Bize Yunus ibn i Yezid el-Eyl'i İbn-i Şahab'dan tahtis etti. O şöyle demiştir. Bana Urve peygamberin zevcesi Ayşe'den tahtis etti. O şöyle demiştir. Peygamberin hayatında güneş tutuldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen mescide çıktı. İnsanlar onun arkasında saf oldular. Resulullah Allahu Ekber diyerek tekbirini aldı. Mütakiben uzun bir kıraatla Kur'an okudu. Sonra Allahu Ekber deyip uzun bir rükû yaptı. Sonra Sem'i Allahu limen hamideh deyip doğruldu. Secdeye gitmedi ve uzun bir kıraat daha yaptı. Bu ikinci kıraati birinci kıraattan daha kısadır. Sonra Allahu Ekber deyip uzun bir rükû daha yaptı. Bu ikinci rükû birinci rükûden daha kısadır. Sonra Sem'i Allahu limen hamideh Rabbena velekel hamd dedi. Sonra secde yaptı. Bu secdeden sonra sonuncu yani ikinci rekat içinde birinci rekattakiler gibi yapıp söyledi. Böylece peygamber dört secde içinde dört rükûü tam kemale ulaştırdı. Namazdan çıkmadan önce güneş açıldı. Sonra Resulullah hutbe yapmak üzere ayağa kalktı. Ve layık olduğu sıfatlarla Allah'a sema etti. Bundan sonra da Güneş ile Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Onlar hiçbir kimsenin ölümü ve hayatından dolayı tutulmazlar. Siz bunların tutulmalarını gördüğünüzde hemen namaza sığınınız buyurdu. Zuhari yukarıdaki senette geçen bana ur ve tahtis etti sözü üzerine atıf olarak şöyle dedi. Ve Kesir İbni Abbas tahtis ediyordu ki baba ile... Bir kardeşi Abdullah İbni Abbas güneşin tutulduğu gün hadisini Urve'nin Ayşe'den rivayet ettiği hadis gibi tahtis ederdi. Zuhri dedi ki ben Urve'ye senin kardeşin Abdullah İbni Zübeyir Medine'de güneş tutulduğu gün adette ve heyette sabah namazı gibi kıldı. iki rekat üzerine ziyade etmedi dedim. Urve evet öyle yaptı çünkü o sünneti tecavüz etti dedi. Beşinci bab Kişi fark gözetmek gözetmezsin Kesefeti şemsu yahut Hasefeti şemsu tabirlerini söyler mi? Ve Yüce Allah Ve Hasefel Kameru Kıyamet suresi 8. ayette Böyle buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Ayşe radıyallahu anh şöyle haber vermiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Güneş kusuf ettiği, yani tutulduğu gün namaz kıldırdı. Şöyle ki, ayağa kalktı, Allahu Ekber diye tekbir aldı. Sonra uzun bir kıraat okudu, sonra uzun bir rükû yaptı. Sonra başını rükûden kaldırıp, Semi Allahu nümen hamideh dedi. Ve yine olduğu gibi ayakta dikildi, sonra uzun bir kıraat yaptı. Bu kıraati birinci kıraattan daha az sürdü. Sonra yine uzun bir rükû yaptı ise de bu ikinci rükû birinci rükûden daha kısaydı. Sonra uzun bir secde yaptı. Bundan sonra sonuncusu yani ikinci rekat içinde birinci rekattaki işler gibi yaptı. Sonra güneş açılmış olduğu halde selam verip namazdan çıktı. Akabinde insanlara bir hutbe yaptı. Güneş ve ay tutulmaları hususunda şüphesiz güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. İki ayetti. Bunlar hiç kimsenin ölümü ve hayatından dolayı husuf etmezler. Yani tutulmazlar. Sizler bunların tutulduğunu gördüğünüz zaman hemen namaza sığının iltica ediniz buyurdu. 6. Peygamberin Allah güneş ve ay tutulmasıyla kullarını korkutur sözüne ait bab. Ve bu söz Ebu Musa peygamberden olmak üzere söylemiştir bize Kutaybe İbn Sa'id Tahtis edip şöyle dedi. Bize Hamad İbn Zeyd, Yunus İbn Zeyt'tan o da El Hasan El Basri'den tahtis etti. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar velakin yüce Allah bu ayetle kullarını korkutur buyurdu. Ve Ebu Abdullah El Bukhari der ki Abdülvaris İbni Said, Şube İbni Haccac, Halid İbni Abdullah ve Hammed İbni Seleme yukarıda adı geçen Yunus İbni Ubeydullah'tan yaptıkları rivayetlerinde Allah bununla kullarını korkutur kısmını zikretmediler. Ve bu hadisi Mübarek İbni eden o da El Hasan'dan rivayet etmekle Musa İbni İsmail et Tebu Zeki ve İbni Davud et-Tabbi Yunus İbni Ubeyde mutabaat etmiştir. Bu mutaba hadisinde El-Hasan şöyle demiştir. Bana Ebu Bekre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den haber verdi ki Peygamber şüphesiz Allah bunlarla kullarını korkutur buyurmuştur. Ve yine, e, yine bu hadisi El-Hasan'den rivayet etmekte Eş'as İbni Abdülmelik, Mübarek İbn-i Fudale'ye etmiştir. Ancak bunda Allah'ın bunlarla kullarını korkutması fıkrası yoktur. Bu da mutabata şart değildir. 7- Güneş ve Ay tutulması sırasında kabir azabından Allah'a sığınma babı. Bize Abdullah i̇bn Mesleme, İmam Malik'ten, o da Yahya İbn-i Said'ten, o da amr bin bint Abdurrahman'dan o da peygamberin zevcesi Ayşe'den tahtir etti ki bir Yahudi kadın Atiye istemek üzere Ayşe'ye gelmiş de ona Allah seni kabir azabından korusun diye dua etmiştir. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh Resulullah'a insanlar kabirlerinde azap edilirler mi diye sormuş. Resulullah da ondan yani kabir azabından Allah'a sığınırım demiştir. Ayşe dedi ki sonra Resulullah oğlu İbrahim'in Son dönlerini yaşadığını haber aldığından sabah vakti bir bineğe binip çıktı. Derken güneş tutuldu. Kuşluk vaktinde döndüğünde Resulullah mescit bitişinde zevcelerine ait olan hücrelerin aralarına uğradı. Sonra kalkıp namaza durdu. İnsanlar da onun arkasında dikilip namaza durdular. Şöyle ki Resulullah uzun bir kıyam yaptı. Sonra uzun bir rükû yaptı. Sonra başını rüküden kaldırdı. Uzun bir kıyam daha yaptı. Bu ikinci kıyam birinci kıyamdan kısa oldu. Sonra bir uzun rükü daha yaptı. Bu da birinci ilk rüküden daha kısa sürdü. Sonra başını ruküden kaldırıp secdeye vardı. Sonra kalktı ve uzun bir kıyama durdu. Bu kıyam da birinci kıyamdan kısa sürdü. Sonra uzun bir rüküye vardı ise de bu da evvelki rüküden kısa sürdü. Sonra başını kaldırıp secdeye gitti. Sonra uzunca bir kıyama durdu ise de bu defa evvelki kıyamdan daha kısa sürdü. Sonra uzunca bir rüküde rüküye vardı ise de bu da birinci rüküden kısa sürdü. Sonra rüküden başını kaldırıp secdeye vardı. Ve namazdan çıktı. Hutbede Allah ne söylemesini diledi ise onları söyledi. Sonra sahabelerine kabir azabından Allah'a sığınmalarını emretti. 8 <gülüyor> Kusur namazında sucudun uzatılması babı. Bize şey ben İbn Abdurrahman Yahya İbni Ebi Kesir'den. O da Ebu Selamed'den, o da Abdullah İbni Amr'dan tahdis etti. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Güneş tutulduğunda innes salate camiatın şüphesiz namaz toplayıcıdır, toplayacaktır diye nida edildi. Bunun kabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rekatta iki kere rükû yaptı. Sonra kalkıp yine bir rekatta iki kere rükû yaptı. Sonra Kade'ye oturdu. Sonra Kade'de iken güneş açıldı. Ravi Ebu Selem'e yahut Abdullah İbni Amr dedi ki Ayşe bana daha evvel ömrümde bu kadar uzun süren bir sucukta bulunmamıştım, dedi. 9. Küsuf namazının cemaat halinde kılınması babı Abdullah İbni Abbas, Zemzemin gölgeliğinde topluluğa bir namaz kıldırmıştır. İbni Abbas'ın oğlu Ali, insanların namaz için toplamıştır. İbni Ömer de halka cemaatle küsuf namazı kıldırmıştır. i̇bn Abbas radiyallahu anh söyledirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu da Resulullah şöylece namaz kıldırdı. Namaza durdu ve takriben El-Bakara suresini okuyuncaya kadar süren bir kıyam yaptı. Sonra uzun bir rükû yaptı. Sonra rükûdan yükselip birinci kıyamdan kısaca olmak üzere uzun bir kıyam daha yaptı. Sonra ilk rükûdan kısaca olmak üzere uzun bir rükû daha yaptı. Sonra secdeye vardı. İki secde yaptıktan sonra uzun bir kıyam daha yaptı ve bu kıyam ilk kıyamdan daha kısa oldu. Sonra ilk rüküden kısa olmak üzere uzun bir ruku yaptı. Sonra bu rüküden yükselip yine ilk kıyamdan kısa süren uzun bir kıyam daha yaptı. Sonra uzun bir ruku daha yaptı ki ilk rüküden kısa sürdü. Sonra secde yaptı. Secdelerden sonra güneş açılmış olduğu halde namazdan çıktı. Akabındaki hutbede şüphesiz güneş ile Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümü ve de hayatı için tutulmazlar. Binaenaleyh sizler bunu yani bu ikisinden birisinin tutulmasını gördüğünüzde hemen Allah'ı zikrediniz buyurdu. Sabirler Ya Rasulallah. Biz senin namaz içinde durduğun yerden bir şeye elini uzattığını gördük. Sonra yine namaz içinde irkilip geri geri geldiğini gördük dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ben cenneti gördüm de elime bir sarkıma uzandım. Ben eğer o sarkımı ele geçirebilseydim dünya baki kaldıkça ondan yerdiniz de tükenmezdi. Ve bana ateş gösterildi. Ömründe bugün görmediğim kadar çirkin berbat bir manzara görmemiştim. Ve cehennemin ahalisinin çoğunun da kadınlar olarak gördüm buyurdu. Sahabiler ya Resulallah ne sebeple kadınların çoğu cehennemlik oluyorlar diye sordular. Resulullah küfürleri sebebiyle buyurdu. Allah'a iman etmiyorlar mı denildi. Resulullah kocalarına karşı nimeten ankörlük ederler. İyiliğe karşı küfran ederler. Onlardan birine bütün ömrü boyu yahut bütün zaman iyilik etsen de sonra senden hoşlanmadığı ufacık bir şey görse senden bir iyilik ve hayır görmedim ki der buyurdu. 10. Güneş tutulmasında kadınların erkeklerle beraber namaz kılmaları babı. Esma Tu Ebi Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Güneş tutulduğu vakitte ben peygamberin zevcesi Ayşe'nin yanına geldim. Bir de gördüm ki insanlar hep ayaktalar namaz kılıyorlar. Ayşe de dikenmiş namaz kılıyor. İnsanlara ne, ne oluyor dedim. Ayşe elini gökyüzüyle gökyüzüne doğru, eliyle gökyüzüne doğru işaret etti. Ve Subhanallah dedi. Ben bir ayet mi yani bir azap veya kıyamet alameti mi diye sordum. Ayşe başıyla evet diye işaret etti. Esma dedi ki bunun üzerine ben de namaza durdum. Kıraatın uzamasından dolayı nihayet üzerime baygınlık geldi. Ben yanımdaki kırbanın başımın üstüne su dökmeye başladım. Resulullah namazdan çıkınca Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Cennet ve cehennem kadar evvelce bana gösterilmemiş hiçbir şey kalmadı ki. Bu makamımda görmüş olmayayım. Bana mı vahiy olundu ki? Sizler kabirlerde Mesih Deccal yüzünden çekilecek fitnelere benzer yahut ona yakın bir imtihana uğratılacaksınız. Aradaki ravi Esma bu tabirlerin hangisini söyledi bilmiyorum dedi. Kabre girdikten sonra her birinize gelinecek de kendisine bu zat hakkında yani Muhammed hakkında bilgi nedir diye sorulacak. Mümin yahut yakın sahibi olan kimse, Ravi Esma'nın hangi sözü söylediğini bilmiyorum dedi. O Muhammed'dir, o Allah'ın Resulü'dür. Bize beyineler ile hidayet getirdi. Biz de davetini icabet edip iman ettik ve eserine uyduk diyecek. Bu cevap üzerine o şahsa yatta da iyice rahat et, biz senin katî inancımı inanıcı olduğunu bildik denilecek. Kabirdeki kimse münafık yahut kabrinde Kalbinde şüphe olan biri ise ve Esma'nın bu sözünden hangisini söylediğini bilmiyorum dedi. O soruya karşılık Ben bilmiyorum, işittim insanlar bir şeyler söylüyordu Ben de onu söyledim diye cevap verecektir. 11. Güneş tutulması sırasında köleye hürriyet vermeyi seven kimse babı. Burada Esma'ya yemin ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Güneş tutulması dolayısıyla köle azat etmeyi emretti demiştir. 12. Mescid içinde güneş tutulması namazı kılınması babı. Bana Malik Yahud İbni Said'den o da Amre bintu Abdurrahman'dan o da Ayşe radiyallahu anh'tan tahdis etmiştir. Bir Yahudi kadın bir şey istemek için Ayşe'nin yanına gelmiş ve ona Allah seni kabir azabından korusun diye dua etmiştir. Bunun üzerine Ayşe Resulullah'a İnsanlar kabirlerinde azap edilirler mi diye sormuş. Resulullah da ondan yani kabir azabından Allah'a sığınırım buyurmuştur. Sonra Resulullah oğlu İbrahim'in vefatı sebebiyle sabah vakti bir bineye binip çıktı derken güneş tutuldu. Resulullah kuşluk vaktinde cenazeden döndü de ailelerine mahsus, mahsus olan hücrelere uğradı. Sonra mescitte ayağa kalkıp namaza durdu. İnsanlar da arkasından namaza durdular. Resulullah uzun bir kıyam yaptı. Sonra uzun bir rükû yaptı. Sonra rükûden yükselip uzunca bir kıyam daha yaptı. Bu evvelki kıyamdan kısa sürdü. Sonra uzun bir rükû daha yaptı. Bu da evvelki rükûden kısa sürdü. Sonra rükûden yükseldi ve uzun bir secde yaptı. Sonra ayağa kalktı. Yine uzun bir kıyam yaptı. Bu da evvelki kıyamdan daha kısadır. Sonra uzun bir ruku yaptı. Bu rükû da evvelkinden daha kısadır. Sonra tekrar uzun bir kıyam yaptı. Bu daha evvelki kıyamdan daha kısa sürdü. Sonra uzun bir ruku daha yaptı ki bu da evvelki rükûden daha kısadır. Sonra secde yaptı. Bu secde evvelki sucuktan kısa sürdü. Sonra namazdan çıktı. Mütakiben Resulullah hutbede Allah ne söylemesini diledi ise Onları söyledi. Sonra sahabilerine kabir azabından Allah'a sığınmalarını emretti. 13. Bab Güneş hiçbir kimsenin ölümü ve de hayatı için tutulmaz. <gülüyor> Bu hadis Ebu Bekre Nufayy İbni Haris, Nuguret İbni Şube, Ebu Musa El Eşari, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer Allah onlardan razı olsun rivayet etmişlerdir. Ebu Mesud El Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş ile ay hiçbir kimsenin ölümünden ve hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin bunlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunların tutulduklarını görünce hemen namaza durum buyurdu. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah zamanında güneş tutuldu. Peygamber ayağa kalkıp insanlara namaz kıldırdı. Şöyle ki kıraati uzattı. Sonra rüküye vardı ve rüküyü uzattı. Sonra rüküden başını kaldırdı. Tekrar kıraati uzattı. Bu ikinci kıraati birinci kıraatının aksine kıraatından kısarak idi. Sonra tekrar rüküye vardı. Bu rüküde birinci rüküden biraz daha eksik uzattı. Sonra rüküden başını kaldırdı. Akabinde iki secde yaptı sonra ayağa kalktı bu ikinci rekatta birinci rekatta yaptığı gibi yaptı sonra hutbeye kalktı da şüphesiz güneş ilahi hiç kimsenin ölümü ve hayatı için tutulmazlar lakin bunlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir ki Allah bunları kullarına gösterir sizler bu tutulmayı gördüğünüz zaman hemen namaza sığınınız buyurdu. 14. Güneş tutulması zamanında zikretmek babı. Bu güneş tutulması sırasında, sırasında zikretmeyi İbni Abbas radıyallahu anh rivayet etti. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle demiştir. Güneş tutuldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun saat yani kıyamet alameti olmasından korkarak Belinle'ye belinle'ye telaşla kalktı ve mescide geldi. Ve o zamana kadar asla yaparken görmediğim en uzun kıyam ve en uzun rükû ve en uzun suçlarla namaz kıldırdı. Ve Allah Teala'nın göndermekte olduğu işte bu ayetler hiçbir kimsenin ölmesinden ve hayatından dolayı olmaz. Lakin Allah bu tutulma ile kullarını korkutur. Binaenaleyh sizler bu kabilden korkutucu bir şeyler gördüğünüz zaman hemen Allah'ı zikretmeye, Allah'a dua etmeye ve Allah'tan mağfiret istemeye koyunup sığınırız buyurdu. 15. Güneş ve ay tutulması sırasında dua etmek babı. Bu sırada dua etme hadisi Ebu Musa ile Ayşe radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söylemişlerdir. Bize Ziyad i̇bn Ilaka İlaka edip şöyle dedi. Ben Mughirey ile i Şube'den işittim. Şöyle diyordu. Peygamberin oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutuldu. İnsanlar güneş İbrahim'in ölümü için tutuldu dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz güneş ile Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar. Sizler bunları tutulmuş gördüğünüz zaman hemen Allah'a dua ediniz ve açılıp parlayıncaya kadar namaz kılınız buyurdu. 16. İmamın güneş tutulması hutbesinde Amma Bâdu hitap ayrımını söylemesi babı ve Ebu Usami şöyle demiştir Bize Hişam İbni Urver Tahtis edip şöyle dedi. Bana munzil kızı Fatıma Esma'dan haber verdi. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş karanlıktan açılmış olduğu halde namazdan çıktı. Akabinde hutbeye girişti. Şöyle dedi. Evvela Allah'a layık olduğu sıfatlarla hamd etti. Sonra amma badu dedi. 17 Ay tutulmasında da namaz kılmanın meşruluğu babı. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resul, Resulullah zamanında güneş tutuldu da Resulullah iki rekat namaz kıldırdı demiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir, Resulullah zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah cidasını arkasından sürükleye sürükleye odasından dışarı çıktı da nihayet mescide vardı. İnsanlar onun yanına toplandılar. Resulullah insanlara iki rekat namaz kıldırdı. Güneş de açıldı. Bunun akabinde Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz güneş ile ay Allah'ın yarattığı ayetlerden iki ayettir. Ve bunlar hiçbir kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Bunlarda tutulma olduğu zaman sizin başınıza gelen bu hal açılıncaya kadar namaz kılınız ve dua ediniz buyurdu. Rabi dedi ki bu hutbe sebebi şu oldu. Peygamberin İbrahim adıyla söylenen bir oğlu vefat etti de bazı insanlar da bu hususta dedikodu etmişlerdi. 18. Bab Kusuf namazında ilk rekat daha uzundur. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulmasında sahabilere iki rekat içinde dört rükû olarak namaz kıldırdı. İlk rükûlar daha uzundur. 19. Kusuf namazında kıraatı açıktan okumak babı. Bize el velid el-kuraşi tahdis edip şöyle dedi. Bize i̇bn Nemir Abdurrahman Etdim aşkiden haber verdi. O i̇bn Şihab'dan, o da Urve'den, o da Ayşe'den işitti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kusuf namazında kıratını açıktan okumuştur. Peygamber kıratını bitirdiği zaman Allahu Ekber deyip rüküye vardı. Rüküden yükseldiği zaman Semi Allahu lümen hamideh rabbena ve lekel hamd dedi. Sonra kusuf namazında tekrar kıraata başlardı ki iki rekat içinde dört rükü, dört secde ederdi. Yine Velid der ki El-Evzai ve ondan başkası şöyle dedi. Ben ez zuhriden işittim. O da Urve'den. O da Ayşe radıyallahu anh'tan. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu da Resulullah bi salatil yani cemaatle namaza hazır olun diye nida etmek üzere münade çıkarttı. Akabinde öne geçti ve iki rekat içinde dört rükû, dört secde yaparak kusum namazı kıldırdı. Velid şöyle dedi ve yine Abdurrahman i̇bn Nemir haber verdi. O İbn-i bunun yani birinci hadisin benzerini işitmiştir. İbn-i Şihab ez-Zuhri dedi ki ben Urve'ye hitaben, senin kardeşin böyle yapmadı. Kardeşin Abdullah İbn Zübeyr Medine'de kusuf namazı kıldırdığı zaman sabah namazı gibi iki rekat namaz kıldı. Namazdan başkasını kıldırmadı dedim. Urve evet çünkü o sünnete denk düşürmedi. Düşüremedi dedi. Urve evet o evet çünkü o sünnete denk düşüremedi dedi. Kusuf namazında iki rekatı açıktan okumak hakkındaki hadisi Ez Zuhri'den rivayet etmekte Sufyan İbni Hüseyin ile Süleyman İbni Kesir İbni Nemir'e mutabihat etmişlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. ebvab bu sucud Kur'an Kur'an'ın secde edilecek yerlerine ait bablar. Abdullah İbni Mesud anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken ve Necmi suresini okudu ve bundan sonra secde yaptı. Onunla beraber olanlar da bir ihtiyar, müstesna, mümin ve müşrik hep beraber secdeye vardılar. O ihtiyar kimse de bir avuç çakılmaya toprak alıp alnına götürdü ve bu kadarı bana yeter dedi. İşte o kimse ki ben onu bundan Beli'den kafir olarak öldürülmüş gördüm. 1. Es-Secde yani Elif, Lam, Mim, Tenzulul Kitab-ı suresinin secdesi babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sabah namazında Elif, Lam, Mim, Tenzulul Kitab-ı la raybe fi Rabbil alemin yani Es-Secde suresi ile hel eta alel insan suresini okur idi. 2. Sad suresinin secde babı. İbn Abbas radıyallahu anh Sad suresindeki secde katiyetle emredilmiş secdelerden değildir. Halbuki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu surede secde ederken görmüşümdür dedi. 3. Ve Necm suresindeki secde babı bu suredeki secdeyi i̇bn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sellemden olmak üzere söyledi. Abdullah İbn-i Mesud radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Necmi suresini okudu da bitiminde secde etti. Oradaki topluluktan hiçbir fert kalmayıp muhakkak secde etti. O topluluktan bir kimse de bir avuç çakıl taşı veya toprak aldı da onun yüzüne doğru yükseltti ve bu kadarı bana yeter dedi. Yemin olsun ben o kimseyi kafir olarak öldürülmüş görmüşümdür. Dört, müşrik kişi pis ve onun için abdest almak habis, onun için abdest almak bahis konusu olmadığı halde Müslümanların müşriklerle beraber secde etmeleri babı. Ve İbni Ömer radıyallahu anh abdestli olarak secde eder idi. Bize Eyup ikrim eden o da İbni Abbas radıyallahu anh'tan tahdis etti ki o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ve Necm suresini okumakla secde etti. Ve peygamberle beraber Müslümanlar da Müşrikler de Cinde, de secde etti. Buhari dedi ki Ve bu hadisi İbrahim İbn Tahmen Eyyub'dan rivayet etmiştir. 5. Es-Secde suresini okuyup de secde etmeyen kimse babı. Ata İbn-i e şöyle haber vermiştir. Kendisi Zeyd İbn-i Said'den En-Necmi -En suresinin sonundaki suçuddan sormuş. Zeyd de peygamberin huzurunda ve Necmi suresini okuduğunu ve peygamberin bu surede secde etmediğini söylemiştir. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh ben peygamberin huzurunda ve Necmi suresini okudum fakat peygamber bu surenin bitiminde secde etmedi demiştir. 6. Sema İnşakkat suresindeki secde babı Ebu Süleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ize sema inşakkat suresini okuyup secde ettiğini gördüm. Ya Ebu Hureyre ben seni secde ederken görmedim mi dedim. Ebu Hureyre ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu surede secde ederken görmeyeydim, secde etmezdim dedi. Yedi okuyucunun secde etmesine tabi olarak secde eden kimse babı İbn Mesud da henüz çocuk olduğu halde huzurunda secde ayeti okuyan Temim İbn Hazleme hadi secdeye sen başla çünkü bu secdede imanımız imamımız sensin demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde secde ayeti bulunan sureyi bize karşı okur ve secde ederdi. Biz de ona uyarak secde ederdik. O kadar kalabalık ve sıkışık bir halde secde ederdik ki bazılarımız alnını koyacak yer bulamazdı. 8. İmam secde ayetini okuduğu zaman yer darlığı ve secde edenlerin çokluğundan dolayı secdede insanların kalabalık edip sıkışmaları babı. İbn-i Umer anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz yanında olduğumuz halde secde ayetini okur ve secde eder. Biz de onunla beraber secde ederdik. Öyle ki bazımız yer darlığı ve çokluğundan dolayı anlı için üzerine koyup secde edeceği bir yer bulamayacak kadar kalabalık edip sıkışırdık. 9. Aziz ve celil olan Allah tilavet secdesini vacip kılmıştır. Reyne, reyinde, görüşünde bulunan kimse babı. Ve İmran İbni Hüseyin bir kimse secdeyi dinlemek için oturmamış olduğu yani dinleyici olmadığı halde secdeyi işitirse ne yapacak diye soruldu. İmran şayet o sureyi dinlemek için oturmuş olsaydı ne düşünüyordu ki? Bukhari dedi ki İmran bu sözü ile dinlemek için oturan kimse üzerine secde etmeyi vacip görmüyor gibidir. Ve Selman Farisi Biz bunu dinlemek maksadıyla gitmedik. Bina, binaenaleyh secde etmeyiz demiştir. Ve Osman İbni Affan secde etmek ancak secde ayetini dinlemekte olana yani dinlemeyi kast edip, ona kulak tutan kimseye lazım gelir demiştir. Ve İbni Şahab Ez -Zuhri de şöyle demiştir. İnsan ancak temiz olması halinde secde eder. Eğer sen Hazar'da yani mukim iken secde edecek olursan kıbleye yönelir, secde edersin. Eğer seferde binek üzerinde olursan secde sırasında kıbleye yönelmek senin üzerine boş değil. Yüzünün bulunduğu cihete ima ederek secde edebilirsin. Ve sahip İbni Yezid kısa anlatıcının okuduğu secde ayetinde secde etmez idi. Bize Hişam İbni Yusuf haber verdi. Onlara da İbni Cüreyç haber verip şöyle demiştir. Bana Ebu Bekir İbni Ebi Muayke Osman İbni Abdurrahman'dan o da Rabia İbni Abdullah El Hudeyr Etteymi'den olmak üzere haber verdi. Ebu Bekir İbni Ebu Muayke Rabia insanların en hayırlarındandır demiştir. Yani bana Ebu Bekir Osman'dan, o da Rabia'dan, Rabia'dır, Ömer İbnül Hattab'ın Hattab mescidinde hazır bulunmuş olduğunun kısasından olmak üzere haber verdi ki, Ömer radıyallahu anh bir cuma günü minber üzerinde En-Nahl suresini okumuş ve nihayet secde ayeti geldiğin zaman minberden inip secde etmiş. İnsanlar da onunla beraber secde etmişlerdir. Ertesi cuma olduğu zaman Ömer o sureyi yine okumuş Nihayet secde ayeti Geldiği zaman ey insanlar Biz sucuda uğrayıp Geçiyoruz Binaenaleyh her kim secde ederse Muhakkak sünnete icabet etmiş Doğru yapmıştır. Her kim de secde etmezse ona günah yoktur Demiştir Ve Ömer radıyallahu anh kendisi de secde etmemiştir Ve Nafi İbni Ömer'den olmak üzere Bu rivayette şunu ziyade etmiştir Şüphesiz Allah Teala tilavette secde etmeyi farz kılmadı. İstemekliğimiz müstesna. 10. Namaz içinde secde ayetini okuyup da o secde ayeti sebebiyle hemen secde eden kimse babı. Ebu Rafi Nüfe'ye şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyre'nin arkasında yatsı namazını kıldım. Ebu Hureyre, Sema şkka suresini okudu da secde yerinde secde etti Ben de secde ne oluyor diye sordum O da ben Ebu Kasım Sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bu secdeyi yaptım bin ona kavuşuncaya kadar ben bu secde yerinde hep yapıp duracağım dedi 11 kalabalık ve sıkışıklıktan dolayı secde etmek için bir yer bulamayan kimse babı İbn Ömer radıyallahu an şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde secde ayeti bulunan bir sureyi okur secde ederdi. Biz de ona uyarak secde ederdik. Hatta bazıımız alnını koymak için bir yer bile bulamıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ebu bu taksir-i salat. Namazın kısaltılması babları. Bir, kısaltmak hakkında gelen şeyler yolculuğun namazları kısaltmak için kaç gün ikamet edeceği babı i̇bn Abbas radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 19 gün namazını kısaltarak ikamet etti Biz de sefer ettiğimizde 19 gün kalırsak 4 vekatlı namazları kısaltır Daha fazla kalırsak namazları tamam ederiz demiştir bize Yahya İbni Ebi İshak tahtis edip şöyle dedi. Ben Enes'ten işittim o şöyle diyordu. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte haç niyetiyle Medine'den Mekke'ye çıktık. Peygamber bize Medine'ye döndüğümüz zamana kadar akşamdan başka namazları hep ikişer ikişer rekat kıldırıyordu. Rabi Yahya dedi ki ben Enes'e Mekke'de hiç ikamet ettiniz mi diye sordum. Enes Mekke'de 10 gün ikamet ettik dedi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Mina'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir ile Ömer ile amirliğinin evvelerinde Usman ile beraber hep ikişer rekat kıldım. Sonra Usman namazı dörde tamamladı. Bize Ebu velid tahtis edip şöyle dedi. Bize Şube İbn-ül Haccac tahtis etti. Dedi ki, bize Ebu İsa haber verip şöyle dedi. Ben Harise i̇bn Vehb'den işittim. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da en emin olduğu halde bize namazı iki rekat olarak kıldırdı. Bize İbrahim Enneha'yı tahtis edip şöyle dedi. Ben Abdurrahman İbn Yezid'den işittim. O şöyle diyordu. Osman İbni Affan radıyallahu anh bize Mina'da dört rekat farz kıldırdı. Bu keyfiyet Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh söylendiği zaman o İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Bizler Allah'ımız ve bizler muhakkak ona bizler Allah'a aitiz ve bizler muhakkak ona döndürü, dönücüleriz. Bakara suresi 156. ayeti söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardında Mina'da iki rekat kıldım. Ebubekir radıyallahu anh'ın ardında Mina'da iki rekat kıldırdım. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın ardında Mina'da yine iki rekat kıldım. Ah nasibim o dört rekat olacağına keşke Allah katında kabul olunmuş iki rekat idi dedi. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haccı sırasında Mekke'de kaç gün ikamet etti? Bize Eyyub Sahtiyani Ebul Ali'ye elbera olmak üzere tahsis etti. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sahabeleri Mekke'de hac niyetiyle telbiye ederek Zilhicce ayının dördüncü günü sabah geldiler. Peygamber yanlarında kurbanlık hayvanını getirenlerin müstesna tutup diğerlerine haclarını umreye çevirmelerini emir buyurdu. Ata İbni Ebî Rebâh bu hadisi Câbir İbni Abdullah'tan rivayet etmekle Ebû Ali'ye mutabat etmiştir. 4. dördüncü bab Musalli kaç günlük mesafede namazı kısaltır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ve bir gecelik müddette sefer adını vermiştir. İbni Ömer ile İbni Abbas dört beritlik mesafe içerisindeki seferde namazı kısaltırlar, orucuda tutmazlardı. Dört berit, on altı fersahtır. Bize İshak İbni İbrahim el-Hanzali tahdis edip şöyle dedi. Ben Ebu Usame, Hammad İbni Usame el-Leysiye, bize Ubeydullah Nafi'den, o da İbni Umer'den olmak üzere tahdis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kadın mahrem sahibinin mayetinde olmak müstesna, üç gün mesafeye yolculuk etmez buyurmuştur. Bize Yahya İbni Said el-Kattan, Ubeydullah'dan, o da Nafi'den, o da, İbn-i Ömer'den etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kadın, nikah geçmez bir mahrem sahibinin mayetinde olmak müstesna, üç gün yolculuk etmez buyurmuştur. Bukhari'nin şeyhlerinden birisi olan Ahmet i̇bn Muhammed el-Mervezi, bu hadisi İbn-i Mübarek'ten, o da Abdullah İbn-i Ömer'den, o da Nafi'den, o da i̇bn Umer'den, o da peygamberden rivayet etmekte Beydullah el-Umeri'ye mutabat etmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına yanında bir mahremi olmadan bir gün bir gecelik mesafeye kadar yolculuk etmesi halal olmaz buyurdu. Geçen hadisinin metninin lafzını Makburi'den, o da Ebu Hureyri'den olmak üzere rivayet etmesinde Yahya ibni Ebi Kesir, Suhail ibni Ebi Salih ve İmam Malik İbni Ebi Zip'den müteabihat etmişlerdir. Beşinci bab Yolcu sefer kastıyla yerinden çıktığı zaman dört vekatlı namazları kısaltır. Ve Ali Aleyhisselam'a sefer çıktı da Kufe'nin evlerini görür haldeyken namazı kısalttı. Bu seferden döndüğü zaman ise Kufe'nin evleri göründü, namazı tam mı kılacağız denildi. Ali, hayır, Kufe'ye girinceye kadar kasır yaparız dedi. Enes radıyallahu anh, öğle namazını Medine'de peygamberin mahiyetinde dört rekat olarak kıldı. Kim namazını ise Zulhuleyfi'de iki rekat olarak kıldım demiştir. Bize Sufyan İbni Uyeyne Ez Zuhri'den, o da Urveden tahtis etti. Ayşe radıyallahu Anh şöyle demiştir. Namaz ilk farz kılındığı zaman iki rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra sefer namazı olduğu gibi bırakıldı da Hazar namazı dört rekatla tamamlandı. İbni Şahab Ez Zuhri dedi ki ben Urveye öyle olunca Ayşe neden seferde dört rekat kılardı dedim. Urve Ayşe de Osman'ın ne tevil, Osman'ın tevil etmesi gibi tevil etmişti dedi. 6. Yolcu sefer esnasında akşam namazını 3 rekat olarak kılar. Bize Şuvahib İbni Ebi Hamza Ez Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Salim Abdullah İbni Umer'den haber verdi. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Seferde acele sürüp Gittiğinde Akşam namazını geri bırakıp Onu yaslı namazıyla birleştirir Gördüm demiştir Salim Babam Abdullah İbni Ümer de acele gidip Sürüp gittiği zamanda Bunu yapardı Leys İbni Sa'd Şüay bin rivayeti üzerine Şunu ziyade edip şöyle dedi Bana Yunus ibni Yezid İbni Şahaptan tahtis etti Salim Babam i̇bn Umer radiyallahu anh akşam ile yatsı namazlarını müzdelif birleştirirdi demiştir. Salim şöyle demiştir. Babam Abdullah i̇bn Umer'e zevcesi Safiye binti Ebu Ubeyd, Ubeyd'in ölüm haberi ulaştırılmıştı. Akşam namazını tehir etti. Ben kendisine namazı hatırlattım, bana yürü dedi. Ben yine kendisine namazı söyledim, tekrar bana yürü dedi. 2 mil yahut 3 mil kadar yürüdükten sonra bineğinden indi, cem ederek namazı kıldı. Sonra ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i acele sürüp gittiği zaman böyle kılar gördüm dedi. Ve yine Abdullah İbni Ümer şöyle demiştir. Ben peygamberi şöyle yaparak gördüm. Yolculukta acele sürüp gittiği zaman akşam namazını ikamet eder ve onu 3 rekat olarak kıldıktan sonra selam verirdi. Ondan sonra da yatsıyı ikamet edinceye kadar pek az bekleyip onu da iki, iki rekat kıldırır sonra selam verirdi. Yatsıdan sonra da gecenin ortasında kalıncaya kadar hiçbir namaz kılmazdı. Yedi. Binekler üzerinde ve bineğin yönelttiği herhangi herhangi cihete doğru nafile namazı kılınması babı. Amr i̇bn Rabia el-Anzi ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi binek devesi ve onun ne tarafa yönelmiş o tarafa doğru namaz kılarken gördüm. Binek devesi üzerinde onun ne tarafa yönelmişse o tarafa doğru namaz kılarken gördüm demiştir. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını binek üzerindeyken kıbleden başka cihete yönelmiş olarak kılar idi diye haber vermiştir. Bize Musa İbni Ukbe nafiden tahtis etti. O şöyle demiştir. İbni Umer radıyallahu anh, binit devesi üzerinde namaz kılardı ve yine binit üzerinde vitir namazını da eda eder idi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle yapar olduğunu haber verirdi. 8. Binek üzerinde kılınacak nafile namazda rükü ve sucut için ima edilmesi babı Bize Abdullah İbni Diner tahtis edip şöyle dedi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh sefer esnasında bineğin üzerinde Bineği her ne tarafa yönelirse ima ederek namaz kılardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle yapar olduğunu zikrederdi 9. Bab Birinci, farz namaz için iner. Binici, bineğinden farz namaz için iner. Amir i̇bn Rabia radıyallahu anh, haber verip şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i binek devesi üzerinde bineği hangi yöne yönelirse o cihete doğru nafilen namaz kılar gördüm. Ve Resulullah bunu farz olan namazlar için yapmazdı. Ve leis şöyle dedi, bana Yunus İbni Yezid İbni Şihab'dan tahdis etti, o şöyle demiştir. Salim Abdullah İbni Ömer yolcu iken geceleyin binek hayvanı üzerinde nafile namazı kılardı. Bunda yüzü hangi cihate olursa olsun aldırmazdı, dedi. Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binit devesi üzerinde yüzü hangi cihate yönelik olursa olsun, nafile namazı kılardı ve yine deve üzerinde vitir namazı da eda ederdi. Şu kadar var ki Resulullah binek üzerinde farz namaz kılmazdı. Abdurrahman İbni Sevban şöyle demiştir. Bana Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin binit devesi üzerinde olarak doğu tarafına doğru nafile namazı kılardı. Farz namazı kılmak istediği zaman inden inip kıbleye yönelirdi diye tahtis etti. 10. Eşek üzerinde nafile namazı kılınması babı. Bize Enes i̇bn Sirin tahtis edip şöyle dedi. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh Şam'dan döndüğü vakit karşılamaya çıktı. Ona Aynatul Temir'de kavuştuk. Gördüm ki yüzü eliyle işaret edip Edip şu canibe yani kıblenin sol tarafına olduğu halde bir eşek üzerinde namaz kılıyor. Ben ona ben seni kıbreden başka cihetten namaz kılıyor gördüm dedim. Bunun üzerine Enes, Resulullah'ın böyle yaptığını görmemiş olsaydım ben de yapmazdım dedi. Bu hadisi İbrahim İbni Tahman Haccac İbni Haccac El-Bahili'den o da enes İbn-i Sirin'den, o da Enes i̇bn Malik'ten, o da peygamberden olmak üzere rivayet etmiştir. 11. Seferde farz namazlarının ardında ve önünde nafile kılmayan kimse babı. Hafd İbn-i Hasım tahtis edip şöyle dedi. i̇bn Ömer radiyallahu sefere çıktı da şöyle dedi. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk ettim. Onun seferini nafile kılar olarak gördüm. Onun seferde nafile kılar olduğunu gördüm. Zikri yüce olan Allah da "Le keinat kelekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun" buyurdu. Allah elçisinde size güzel bir örnek vardır. El Asap Suresi 21. ayet buyurdu. İsa ibn Hafs şöyle demiştir. Bana babam tahdis etti ki Kendisi İbni Ömer'den şöyle derken işitmiştir. Ben Allah elçisine seferde yoldaşlık ettim. O seferde iki rekattan fazla kılmıyordu. Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh da seferde yoldaşlık ettim. Onlar da böyle yapıyorlardı. 12. Seferde farz namazların arkaları ve önlerinde olmayarak yani ratibelerin haricinde olarak tatavu namazı kılan kimse babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferde sabah namazının iki rekat ratibesini kıldı. İbni Ebi Leyla şöyle demiştir. Bize Ümmü Hani'den başka hiçbir kimse peygamberin duha namazı kıldığını gördüğünü haber vermedi. Ümmü Hani Peygamberin Mekke Fetki günü kendi evinde yıkandığını, akabinde 8 rekat namaz kıldığını zikretmiş ve peygamberin bu namazdan daha hafif bir namaz kıldığını görmedim. Şu kadarı var ki Resulullah rükû ve suçudu tamamlıyordu demiştir. Ve Leis İbni Sa'd da de şöyle demiştir. Bana Yunus İbni Yezid El-Eyli İbni, şihabtan tahtis etti İbni Şihab Ecz Zuhri de şöyle demiştir Bana Abdullah İbni Amr tahtis etti Ona da babası Amr İbni Rabia El Anzai Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı seferde geceleyin Nafil namazlarını binit devesi Üzerinde Ve devesi onu ne tarafa yöneltirse O tarafa doğru kıldığını haber vermiştir Ez zuhri şöyle demiştir. Bana Salim İbni Abdullah İbni Ömer'den Resulullah'ın seferde binit devesi üzerinde yüzü yönelik olursa olsun, başıyla ima ederek nafile namazı kılar olduğunu ve İbni Ömer'in de bunu yapar olduğunu haber verdi. 13. Seferde akşam ile yatsı namazları arasını cem etmek babı. Bize Sufyan İbni Uyayn'e tahtis edip şöyle dedi. Ben ez işittim. O da Salim'den. O da babası Abdullah İbni Ömer'den. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüş şiddetli olduğu zaman akşam ile yatsı namazlarının arasını cem eder idi. Ve İbrahim İbni Tahman, El Hüseyin El Muallim'den, O da Yahya İbni Ebi Kesir'den, O da İkrimeden. O da İbni Abbas'tan şöyle dedi. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüş üzere olduğu vakitte öğle ve ikindi namazları arasını cem ederdi ve keza akşam ile yatsı namazları arasında cem ederdi. Ve yine Hüseyin el-Muallim'den o da Yahya ibni Ebi Kesir'den o da Hafs ibni Ubeydullah ibni Enes'ten o da Enes ibni Malik'ten o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den seferde akşam namazı ile yatsı namazı arasını cem eder idi demiştir. Ve bu hadisi Yahya el Kattandan o da Havs'tan, o da Enes'ten tarikiyle rivayet etmekte. Ali İbnül Mübarek, Harp i̇bn el Şeddat, Hüseyin el-Muallim'e mutabat etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cem yaptı. 14. Bak Yolcu akşam ile yatsı namazları arasını cem ettiği zaman, Ezan yahut gamet mi eder? Zuhri şöyle demiştir. Bana Salim Abdullah İbn Ömer'den haber verdi. O şöyle demiştir. Ben Resulullah'ı gördüm. O sefer esnasında yürümek. Onu acele ettirdiği zaman akşam namazını geri bırakır. Nihayet akşam namazıyla yatsı namazını birleştirirdi. Salim şöyle dedi. Resulullah İbni Ömer'e İbn İbni de. Yürümek kendisini acele sürdür, sürdüğü zaman bunu yapardı. Akşam namazı için ikamet eder ve onu üç rekat olarak kılardı. Sonra selam verir. Sonra azıcık durur ve yatsıya ikamet eder. Onu da iki rekat olarak kılar. Sonra selam verir. Bu iki namaz arasında da yatsıdan sonra hiçbir namaz kılmazdı. Ta gece ortasında teheccüde kalkıncaya kadar. Enes. İbn-i Malik radıyallahu anh şöyle tahtis etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde şu iki namaz arasını yani akşam ile yatsı namazını birleştirirdi. 15. bab Yolcu güneşin ortadan mail etmesinden önce yola çıktığı zaman öğle namazını ikindiye kadar geriye bırakır. Bu konuda İbn Abbas peygamberden İbni Abbas'ın peygamberden rivayeti vardır. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş devrilmeden yani zeval vaktinden evvel yola çıktığında öğle namazını ikindi vaktine kadar tehir eder. Sonra inip her iki namazı birleştirirdi. Yola çıkmadan evvel güneş devrildiği takdirde ise öğle namazını kıldırır sonra bilerdi. 16. Bab Güneş meylettikten sonra yola çıktığı zaman öğle namazını kılar sonra bineğine biner. Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş meyletmeden evvel yola çıktığı zaman öğle namazını ikindi vaktine kadar geriye bırakır sonra inip her iki namazını cem ederdi. Eğer yola çıkmazdan evvel güneş meylederse öğle namazını Kıldırın sonra bineğine binerdi. 17. Oturanın namazı babı. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğu halde kendi evinde bir defa namaz kıldırdı Bu namazı kendisi oturarak bir takım kimseler de arkasında ayakta kıldılar. Resulullah onlara oturunuz diye işaret etti. Namazdan çıktığında da İmam kendisine uyusun diye imam edilir. Öyle olunca da imam rüküye vardığı vakit rüküye varınız, Başını kaldırdığı vakit siz de başınızı kaldırınız buyurdu. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa attan düştü de sağ yanı berelendi. Biz kendisine hasta ziyareti yapmak üzere yanına gittik. Ziyaret esnasında namaz vakti geldi. Kendisi oturarak namaz kıldı. Bizler de arkasında oturarak namaz kıldık. Resulullah imam ancak kendisine uyurmak için imam yapılmıştır. Öyle olunca imam tekbir aldığı zaman siz de Allahu Ekber diyerek tekbir alın. İmam Rukiye vardığı zaman siz de Rukiye varın. İmam başını kaldırdığında siz de başınızı kaldırın. Semi Allahu Numen Hamide dediği vakit sizler Rabbena Velekel Hamd değil buyurdu. Bize İshak İbni Mansur Tahdis edip şöyle dedi Bize Rahvi ibni Ubade Haber verip şöyle dedi Bize Hüseyin El Muallim Abdullah ibni Buray'dan O da İmran İbni Hüseyin'den Radiyallahu anh haber verdi ki İmran Allah'ın Peygamberine sormuştur Ve yine bize İsa Haber verip şöyle dedi bize Abdus Samet haber verip şöyle dedi Ben Babam Abdülvaris İbni Said'den işittim. Şöyle dedi bize El Hüseyin İbni den tahdis edip şöyle dedi. Bana İmran İbni Hüseyin'den tahtis etti. Kendisi basurlu idi. Şöyle dedi ben Resulullah'a Resulullah insanın oturarak namaz kılıp kılmayacağını sordum. Resulullah eğer ayakta kılarsa eftaldir. Her kim oturarak kılarsa, ayakta kılanın yarı ecrini hak eder. Her kim de naimen yani yan yatarak kılarsa, oturarak kılanın yarı ecrini hak eder buyurdu. 18. Oturanın ima namaz kılması babı. Bize Hüseyin el-Muallim, Abdullah İbni deden tahdis etti ki, İmran İbni Hüseyin, İmran basurlu bir zat idi. Buhari'nin Şeyhi Ebu Mamer bir defasında, enne imrane yerine en imrane demiştir. Şöyle söyledi, ben peygambere insanın oturur halde namazından sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim ayakta kılarsa bu en faziletli olanıdır. Her kim oturarak kılarsa ayakta kılanın yarı ecrini hak eder. Her kim de naimen yani yan yatarak kılarsa onun yine oturanın yarı ecri vardır buyurdu. Ebi Abdullah el-Bukhari buradaki Naimen lafzına buna göre mutaciyan manasındadır dedi. 19. Bab Oturarak namaz kılmaya güç yetinemediği zaman yan üstü yatarak kılar. Ve Ata İbni Rebah Kıbleye dönmeye Gücü yetmezse yüzü neredeyse O tarafa doğru namaz kılar demiştir İmran radıyallahu anh şöyle demiştir Bende basurlar vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Namazdan sordum Ayakta kıl gücün yetmezse oturarak Ona da gücün yetmezse yanüstü yatarak kıl buyurdu 20. bab. Kıyamdan acı olan kimse namazda oturarak başladıktan sonra sıhhat bulsa yahut bedeninde bir hafiflik hissetse namazını kalan kısmını ayakta tamamlar. Yani baştan kılmaz. Ve Hasan Basri hasta dilerse iki rekat ayakta iki rekat da oturarak kılabilir demiştir. Bize Malik Hişam bin Urve'den o da babası Urve İbni Zübeyir'den o da müminlerin annesi Ayşe'den haber verdi. Ayşe grubuya Allah elçisinin gece namazını yaşı ermesine kadar hiçbir vakit oturarak kıldığını görmediğini ve yaşı ilerleyince de Kur'an'ı oturarak okur olduğunu ta Rukiye varmak isteyince kalkıp 30 ayet yahut 40 ayet kadar okuyup sonra Rukiye var olduğunu haber vermiştir. Ayşe radiyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kılardı. Şöyle ki oturduğu halde kıraati okur. Kıraatinden 30 yahut 40 ayet kadar kalınca ayağa kalkar ve ayaktayken o miktar ayetleri de okur. Sonra rükûya, daha sonra secdeye varırdı. Sonra ikinci rekatta ikinci rekatta da evvelsi gibi yapardı. Namazı bitirince bakardı. Eğer ben uyanık olursam benimle konuşur. Şayet uyumakta isem üstü uzanırdı.